Herkese merhabalar. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Bu hafta 12. programımızı yapıyoruz. Balık Gözü'nde basında nefret söylemi ve nefret suçları üzerine de konuşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Bir Gün Gazetesi'nden Meriç Şanyüz'le basın ve ifade özgürlüğünü İfade özgürlüğünün geldiği noktayı ve bu noktaya aslında nasıl geldiğini konuşmuştuk. Bir taraftan da kısa bir basın tarihi programı gibi oldu. Meliç, Osmanlı'dan günümüze basının nefes aldığı ve alamadığı zamanları bize gerekçeleriyle anlatmıştı ve en son günümüz medyasını bize kendi görüşlerini de katarak anlattı. Aslında her yayın organının, gazetecinin, TV'nin ve her gazetecinin yine dediğim gibi ifade özgürlüğü, nefret söylemi, nefret suçları konusunda kendi görüşleri var ve buna çalıştığı yer sebebiyle uyabilen ya da editöryel müdahaleye uğrayanlar da var diğer taraftan. Meriç'te başlayan bu medya mensubu konuşmalarımızın devamının geleceğinin de haberini vermiş olayım ben buradan ve başka başka basın mensuplarıyla da konuyu konuşup meselenin nereye doğru gidebileceğini anlamaya çalışacağız. Tabii elbette konuşmaları halinde gerçekleşecek bu durum. Ee, bu hafta da yine nefret suçları aktivistini ağırlıyoruz aslında. Ben öyle diyebilirim Murat Köylü için. Öyle takdir ediyorsan. <gülüyor> Murat e, bugünkü konuğumuz e, kendisiyle daha önce Yeşiller Partisi'nin de ...girişimiyle düzenlenen... ...alternatif medya şenliğinde konuşmuştuk. Aslında bir ufak düzeltme yapayım. O Senin yani bu... ...bu şekilde düşmüş olman da normal... ...değiştirmeye çalıştığımız bir şey. Biz Yeşil Gazete'yi... ...Yeşiller Partisi'nden tamamen özel bir şey olarak... ...hani kurgulamaya çalışıyoruz. Öyle mi? Tabii çok organik bir şey var. Yani bağı var ama aslında Yeşil Gazete demek... ...belki biraz daha doğru olabilir. Aslında ben de düşünürken evet. acaba nasıl tercih ediyorlar... ...dedim ama yine evet. de gözümdeki... imajıyla yok. yazayım dedim. Partinin hiçbir etkisi olmuyor. Şey aslında evet yok... Evet. Gördüğün zaman da fark ediyorsun bunu ama yine de öyle gibi gelmişti. Tamam. <gülüyor> ee, Yeşillerin haber sitesi, ye Yeşillerin haber sitesi değil düzeltiyorum. Yeşil gazetede evet. nefret suçlarıyla aslında nasıl mücadele ettiklerini... Ve bu konuda neler yaptıklarını konuşmuştuk. Yine Alternatif Medya şenliği evet, e, evet. içerisindeydi. E, bugün konuşacağımız konuysa daha önce de ben bunun haberini vermiştim. Bir nefret suçları yasası platformu e, oluşturuldu. Aslında daha önceden birkaç toplantısı yapıldı. Artık e, bir şeyler yoluna girdi. E, ortaya çıkacak. Murat da yine e, yürütücülerinden biri. Zaten kolektif bir yapı, yapısı var ya ve Murat'la da bize, Murat bize son gelişmeleri anlatacak platformla ilgili olanları. Ondan önce de platformu konuşmaya başlamadan önce de yine bu haftadan basından birkaç şeyden bahsedelim, birkaç haberden bahsedelim diyorum ben. Deniz Gezmiş'in arkadaşından homofobik cümleler ...diye bir e, haberle karşılaştık biz bu hafta. Bülent Ersoy bir açıklama yaptı. Biz Deniz gezmişti, arkadaştık. Aslında şarkı söylerdim bana ona. O da bana Hı -hı. gazoz verirdi diye. Gazoz alırdı diye. Ardından da yine avukat Bostkurt Nuhoğlu da... E, ...yine Deniz Gezmiş'in arkadaşlarından e, öyle bir şey yok. E, biz öyle insanlarla arkadaşlık etmezdik. Ve bu minvalde gelişen cümleler kurdu aslında. Hı -hı. Ee, ...çok da fazla devamını söylemeye gerek yok. Herkes okudu zaten. Ee, bununla ilgili tepkiler devam etti. Sivil toplum örgütleri cevaplarını verdi. Ee, aslında takdir herhalde dinleyenlere kalmıştır ama... ...böyle bir şeyin üstelik bu kadar kötü cümlelerle aktarılması... E, ...baya kötü bir yere gittiğine işaret bence. Yani e, ben aslında bu burada... İki şey beni üzdü. Bir, birincisi yani bu transfobi e, toplumun bütün katmanlarında var. Evet. Hani Transfobik değilim diyen insanlarda da var. Çünkü o kadar ana akım bir artık hani düşünme şekli ki ve algılama şekli ki hepimizin içinden anında çıkabilir yani ne yazık ki. Bununla mücadele etsek bile, başa çıkmaya çalışsak bile. E, ama bir şey var hani genellikle homofobi, bifobi veya transfobi sadece muhafazakar kesime işte belirli sivil toplum örgütlerine falan ithaf ederiz. Biz bu doğru değildir. Yani ne yazık ki doğru değildir. O tarafı da hani evet. monoblok bir kesim olarak görmeyelim zaten ama onun dışında e, apolitik çevrelerde veya bu tarz hani solla ilişkilenmiş çevrelerde falan da bu transfobiye çok sık e, rastlayabiliyoruz. Çünkü e, hani... Genellikle sol ideoloji sadece bir kapitalizm ve ekonomik anlamda bir kapitalizm ve emperyalizm eleştirisi yaptığı çerçevede kalırsa bunu kalıyor anlamında söylemiyorum. Yani kalmadığını da çok iyi biliyoruz. Pek çok sol örgüt parti artık eşcinsellik evet. ve trans bireylerle ilgili çok olumlu bir noktalılar şu anda. Gayet hani mücadelenin birer parçası şeklindeler ama sadece o ekonomik çerçevede kalırsa şey, kapitalizm eleştirisi veya sistem eleştirisi dediğimiz şeyde sadece kapitalizmle kalırsa Bir heteroseksist eleştiri olamazsa Veya arkadaşlarımızın burada işte Bülent Ersoy ile ilgili konuşurken yani söylediği şeyler korkunç yani inanılmaz şeyler evet. Hiç bunların üstüne düşünmemişlerse gündemi hiç bu gözlükte görmedilerse Türkiye'de hani belirli bir çevrede de olsa artık bunlar konuşuluyor yani bütün ana akım medyaya bakıyorsunuz bir 90'ların dili yok artık eşcinsellere karşı, translara karşı, travestilere karşı. Yani yine arada çatlak sesler oluyor ama. E demek ki arkadaşlarımız yani beni üzen şey birincisi transfobi oldu. Hani o çevrede de var bunu görüyoruz. Kanıtlamış oldu evet, ne yazık bir, yazık bir durum daha. kendisine. Hı. Bir de hani bir dönemlerin en politik. Ee, en böyle hani sisteme karşı işte devlete karşı bir, bir şeyler yapmış. Çok ciddi kazanım da elde etmiş e, insanların hani bu kadar gündemden kopuk olmaları. Evet, evet. Ee, yani o da beni açıkçası üzdü. Bir de yani. böyle bir açıklama yaparken aslında nereye dokunacağını i̇şte bilmiyorlar, bilen bilmiyorlar. aslında bilen de insanlar Keşke. bir taraftan. O açıklamaların yani. nerelerden nasıl şekillendiğini en azından fark etmiş insanlar. Ama sanırım o kuşakta mı kaldılar Bilmiyorum zaman mı hızlı geçti? ben anlamıyorum galiba. bilmiyorum yani kuşağı da mal etmeye gerek yani mal etmemek gerekir ama aslında yani, zamanı kastediyorum evet evet evet yani demek ki o arkadaşlarımız e, yani bayağı bir ben senden farklı düşünüyorum hani gündemle pek ilgili olsa herhalde bunu bu şekilde söyleyemezlerdi ya da gerçekten sağlam transomikmiş <gülüyor> elenmiş evet, e, yani <gülüyor> ve e... Bunun üzerine de aslında bir suç duyurusunda bulunulmuş evet, evet. ve umarız hem bir hayat Derneği bunu yaptı evet. yani olması gerektiği gibi çünkü hani öyle düşük kişiler ağzı alınmayacak karaktersizlik falan yani trans trans trans olmak bir cinsiyet kimliğidir trans olmamak gibi evet. insan insanların taşıdığı cinsiyet kimliklerinden bir tanesidir bu ne karakter düşüklüğü anlamına gelir ne bir meslektir. Evet. Ee, ne öyle insanlar denilecek bir durum vardır burada yani o anlamda evet, korkutucu üzücü. aslında evet. ee, başka bir haber bir İdris Naim Şahin meselesi vardı Murat sen hatırlıyor musun? E, unutmaya çalıştım evet, evet, öyle bir şey evet. vardı onda bir gelişme var mı? Benim haberim yok aslında yani o ben mesela unutuldu mesela o da evet. ve bayağı üzücü. İdris Naim Şahin'in söylediği şeyler hiç yenilir yutulur şeyler değildi. Değildi. O da işte daha geçen sene sanırım Bülent Arınç ile eşcinsel diyememişti. Bu Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili diziden bahsederken işte adına ağzımı alamıyorum ama evet. eşcinsel ilişki falan demişti. Ben de o zaman çok naçizane bir yazı yazmıştım. Eyvah yani bizi eşcinsel diyemeyen başbakan yardımcıları bu evet. yönetiyor şeklinde hani. E şimdi İdris Naim Şahin gerçi şey zaten Komedi yani hani her anlamda Cimil çiçeği neredeyse aradığımız bir insan ee, <gülüyor> orada yine çok benzer bir şey yaptı işte saçma sapan şeylerden bahsetti evet. terör tanımının içinde buna başka bir şey söyleyemiyorum yani saçma evet. onun içinde yine yine işte ağzı adı ağzıma gelmiyor ama işte eşcinsel diyememetiripleri falan evet, böyle yani evet. o da mesela yine e, biz hem bir şeyler için mücadele ediyoruz falan ama bu kimliğin daha adını ağzına alamayan Evet. Bakanların olduğu bir ülkede de dediğim gibi bazen umutlar da çok kırılabiliyor. Yine de yine de iyi haberler var ama e, İdris Naim Şahin meselesini unutmuyoruz. E, en son istifa demiştik biz. İdris evet. Naim Şahin istifa etsin. E, aslında yineliyor örgütler aynı şeyleri. Evet. E, bunun üzerinde de durmaya devam ediyoruz. E, yine iyi haberlerden e, bahsetmiştik. ...bir iyi haber var... ...Yargıtay bir karar verdi... Evet. ...şimdiki adı... ...şimdiki adı Akit... ...Yeni Akit... ...eski adıyla da Akit gazetesi olan... ...gazete... ...2008 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...İnsan Hakları Komisyonu Başkanı... ...Zafer Üskül'ü... ...Zafer ile Üskül ilgili bir yazı yazmışlar... ...Kaos GL'nin düzenlediği... ...Uluslararası Homofobi Karşıtı... ...buluşmaya katıldığı için sadece... Hı hı. ...ve... Burada e, Serdar Arseven bir yazı yazmış gazeteden. Üskül Üskül'ün e, tercihi sapıklardan yana isimli bir yazıymış. Bu ve bunun üzerine Arseven ve hem de Akit gazetesine dava açılmış ve bu mahkeme e, ilk önce yerel mahkemeye gidiyor haber. E, eleştiri sınırları içerisinde bulmuş. Daha sonra Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay Yargıtay da bu kararı bozmuş ve e, basın özgürlüğü kişilik haklarının ihlali anlamına gelmez. Demiş ve e, Kaos G.L.'nin de farklı cinsel tercihleri olanların haklarını savunduğu bir dernek olduğunu belirtmişler. Yazıda farklı tercihlerde olanlara eleştiri sınırını aşan ve hakaret içeren ifadeler kullanıldığına dikkat çeken daire yazar ve gazetenin tazminat ödemesine karar vermiş. Evet. Bu tip yaklaşımların da suç nitelinde olduğu artık ortaya haber. çıktı. Evet hakikaten. güzel bir haber. Yani Türkiye yargısının hani en ciddi problemlerinden bir tanesinin iştahat oluşturmak olduğu söylenir. Evet. Yani mahkemeler veya yargı çok ciddi anayasal vesayet veya bu vesayet kurumları veya o ideoloji nedeniyle bir türlü hani olaya özgü yanıt veremez, o külliyatı bir türlü geçemez, iştahat üretemez denir. E, bu Yargıtay'ın bu verdiği güzel bir karar gerçekten. Hmm. E, ama orada da tam hani okuduğun e, haber üstünden iki ufak e, hani benim ekleme yapmam gerekir. Hani ne yazık ki cinsel tercih veya cinsel eğilim deniyor hala ama şu anda yani hem bilim insanların hem asıl önemli olan da lezbiyen gibi, biseksüel ve trans bireylerin e, söylediği kavram aslında cinsel yönelim yani bunun bir tercih veya bir eğilim olmadığı çünkü evet. aslında bu çok da politik bir yere dokunuyor yani hani tercih tercih tabii. olması da aslında fark etmez ama ama hani cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili konuştuğumuz zaman e, ikisi de son derece doğal hani değiştirilemez dönüştülemez o insani çeşitlilik içinde e, doğuştan getirilen ve hani kesinlikle hastalık şu falan olmayan Hı hı. Sadece farklı. Farklı derken de hani heteroseksüel olmak ne kadar farklıysa olmamak da o kadar farklı anlamda söylüyorum. E, cinsel kimlikler bunlar. Hı. Yani o anlamda e, cinsel tercih değil, cinsel yönelim sözcüğünü kullanması veya yargılayıcı nasıl bunu kullanması e, çok daha doğru olurdu. E, ikincisi de Zafer Üskül de o dönem... Görüşmüştü gerçekten homofobik karşıtı buluşmaya da gitmişti. Ben yanlış hatırlamıyorsam ki sanmıyorum yanlış hatırladığımı. O dönem bu hani bir daha bir AKP'de biraz daha demokrat bir hava vardı. Yeni ile 2007-2008 evet. dönemlerinde yine görüşmeler falan olduğunda da Burhan Kuzu biraz daha sert ifade etmişti bunu ama Anayasa Komisyonu Başkanı o dönemin. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskülle ne yazık ki işte eşcinsellik için toplum daha doğrusu eşcinsel haklarının tanınması için toplum hazır değil gibi evet. şeyler söylemişti. Tabii hani toplum hazır değil gibi bir insan hakları bakış açısı yok. Evet, ama şey. yine de bu kesinlikle çok güzel bir haber bunu evet. Alman çok iyi olmuş yani hep böyle kötü şeylerden de bahsetmemek gerekir. Evet. E, i̇ki ay önce de bir buçuk iki ay önce de, de e, hakim e, ve savcılar yüksek kurulu HSYK e, bu referandum öncesin e, referandumda hani bir sistem yeniden değişti ona onlar onu oylamıştık referandumda e, eskiden meslekten ihraç edilen hakimlere e, yeni geri dönme kapısı açıldı referandumdan sonra bu nedenle yani daha doğrusu bu olanakla başvuran hakimlerden bir tanesi eşcinsel olduğu için ihraç edilen hakimlerden birisi iske e, HSYK döneminde HSAK da yine e, cinsel yönelim yani gay olmayı e, meslekten ihraç edilecek bir neden olarak görmediği için o hakimin de e, itibarını e, evet. e, iade etti yani mesleğe geri dönebilecek şekilde bir e, karar almıştı bu da güzel bir şey. Evet evet hakim geri dönmedi. Ama hakim sadece. Avukatlık, evet, yapmayı avukatlık yapabilir ama etti. yani kendi talebi geri dönmek olmadığı için evet, yargıçlık evet, yapmak evet. olmadığı için onu yapmayacak ama bu da güzel bir haber. Evet arada güzel şeyler de oluyor o yüzden ben bayağı mutlu oluyorum. Tabii. Ee, en son bir haberimiz de var. Tutuklu Gazete e, bugün bayilerde olacak. E, tutuklu gazetecilerin çıkardığı Çalışan Gazeteciler Günü'nde de çıkmış olacak. E, yani bugün. E, ve Aydınlık Bir Gün ve Evrensel Gazetelerinin eki olarak verilecek e, Tutuklu Gazete bugün bayilerde 43 gazeteci ve yeni tahliye olan iki gazetecinin yazılarıyla da 16 sayfa olarak hazırlanmış. E, nasıl olduğunu göreceğiz. Vallahi yani ben bu olayı sulandırmak için söylemiyorum ama bu KCK operasyonları ve İdris Naim Şahin kafası devam ederse yakında tutuklu çiçekçiler tutuklu işte ne bileyim öğretmenler tutuklu başka bir şey bütün meslek grupları sanki girecek yani bu terör tanımının içine ve evet. umarım evet. yani böyle olmaz ki gazetecilerinkisi tabi çok daha evet, korkut evet, bir şey çünkü bilgi alma hakkımızı ve bilgi üretme hakkını ellerinden alıyorlar insanların yani. evet e, şimdi bir kısa müzik molası verelim e, ardından platform meselesine girelim tamamen ne de zordur bir avuç toprak paylaşmak imkansızdır bir arada yaşamak Karşına baksan görürsün dostunu Yoksa sen hala anlamadın mı bunu Of of of of of Ma ma ma ma Of of of of of Ay! Ne de zordur bir avuç toprak paylaşmak, imkansızdır bir arada yaşamak. Karşına baksan görürsün dostunu, yoksa sen hala anlamadın. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz tekrar. Raşit'ten çok mu zoru dinledik? Ee, en son sen bir şey söyleyecektin Murat. Bir haberden bahsedecektin. Yine iyi bir haber. Evet bu da güzel bir haber. Daha doğrusu güzel sonuçları e, çağıran bir haber diyeyim. Yani umarım karşılığını evet. alır bu haber. Ee, Birleşmiş Milletler e, son 200 senedir bu LGBT'lere yönelik cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına sürekli vurgu yapıyordu. En son bir küresel rapor yayınladılar ee, geçtiğimiz Aralık ayı içinde ve bu raporda da işte Ahmet Yıldız'dan Türkiye'de daha önce bütün LGBT derneklerine, neredeyse bütün LGBT derneklerinde kapatma davaları açılmıştı. Ondan falan da bahsediyor ve bütün dünya devletlerine LGBT'lere yönelik yani lezbiyen, gbiseksüel ve trans bireylere yönelik, e, travesti bireylere yönelik şiddeti en kısa zamanda soruşturmaya başlamaları çağrısında bulunuyor. Bu da güzel bir haber artık. Evet. Yani e, sanırım bu kimlik mücadele ...mücadeleri biraz da böyle başlıyor. Buradan başlayacak ve sanırım evet. böyle dönüşecek. Umarım. Ee, şimdi platforma gelelim. Ee, bu platform nasıl kuruldu? Neden kuruldu? En temel soru galiba. Nefret evet. suçları yasa platformu. Evet yani ben şimdi aslında sen hani yürütücülerden bir tanesi dedim. Ben Sosyal Değişim Derneği'nin içindeki yürütücülerden bir tanesiyim. Bizim derneğimizin yani odak konusu zaten nefret ve nefret suçları. İlk başta biraz daha hani kavramları da çok iyi bilmezken e, nefes suçlarıyla ilgili çalışma yapıp hani nefes söylemi, nefes söylemi, nefes suçu olarak hani karıştırabiliyorduk ama artık daha çok nefes suçlarıyla ilgili. Ee, çalışmalarımız odakladık ve bu zaten bir derneğin, on derneğin falan da hani mücadele edebileceği bir şey değil aslında. Kamunun çok ciddi sorumluluğunun gerektiği bir nokta. Evet. Ee, ama yani pek çok e, bu hak temelli örgütü, mağdur grupları, bireyleri, işte akademisyenleri, entelektüel e, bireyleri bir araya getirip kamuya bu yıllardır es geçtiği hatta tam tersine bunları körüklediği davranışından vazgeçip e, nefes suçlarıyla ilgili yasal düzenlemeleri e, diğer pek çok Avrupa Konseyi üyesi ülkede olduğu gibi e, Türkiye'de de hani mevzuatta sokmaları için bir pozitif baskı yapmaya karar verdik. E, Sosyal Değişim Derneği olarak da bunun çağrısı olduk. Aslında bir buçuk iki senedir de bununla ilgili pek çok hani, platform toplantısı dediğimiz toplantılar yaptık. E, ama bu Haziran'dan bu yana hukuk çalışma grubunu e, işte belirledik. E, Eylül ayından itibaren platform çabaları, e, çalışmalarını hızlandırdık. İşte ilk toplantımız ki sen de zaten e, sağ olasın geldin o toplantılara çok da e, güzel katkın oldu. E, i̇lk bu üçüncü toplantı ile birlikte artık pek çok dediğim gibi insan hakları örgütü, işte tematik çalışmalar yapan yine hak temelli örgütler, kişiler bir platform oluşturduk. Artık bunun adını da koyduk. Nefes suçları yasa kampanyası platformu diye. Hani daha böyle şekilli bir ad olsun mu falan filan dedik de yok ya ondan sonra evet, burada evet. hani okyanlı olduğunu hemen anlarsın zaten evet. nefes suçu bile tam kavrammıyor diye böyle bir isim koyduk. <gülüyor> ve bundan sonrasında e, neler yapacaksınız? Şimdi bir imza kampanyası evet, da var ve evet. aslında böyle başlayacak bir süreç. Birazdan ne olacağını zaman belirleyecek anladığım kadarıyla. Bak. Evet yani biz de şimdi tabii popüler kültüre uygun e, davranıyoruz. Yani hem politik iklime hem popüler kültüre uygun davranıyoruz. E, ayın 26'sı civarında yani 26 Ocak günü olarak düşündük. E, bir basın açıklamasıyla platformu bütün kamuoyuna tanıtacağız. O Ve elimizde de bir metin var şu anda Nefes Suçları Yasası istiyorum diye bir metin. İşte bu hani biraz daha kültürde tanınan insanlardan daha hani bilinen örgütlerden, kişilerden bir çağrıcı listesi oluşturduk o metnin altına imza alacak şekilde. Ve 26'sından sonra da bütün herkesin hani imzasına açılacak. Bu ama tabii hiçbir şekilde imza toplamak tek başına bir kampanyanın evet. hani yürütücüsü olabilecek veya hani sonuçlandırıcısı olabilecek bir şey değil. Bunun dışında çok ciddi entegre lobi etkinlikleri düşünüyoruz. Bu lobi sadece hani ...siyasi partilere... ...veya meclise yönelik değil... ...aynı zamanda uluslararası... Ulus, uluslararası yapıları da yapmayı düşünüyoruz... ...işte uluslararası basına, yerel basına... ...veya e, özellikle hani bu... ...cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gibi... ...bazen problem yaratabilen konularla ilgili Hı -hı. olarak... E, kendi toplumda da bir hani farkındalık yaratacak bir hani lobi etkinliği bir bilinç, bilinç etkinliği sanırım zaten en en büyük kısmı orası meselenin toplumda yani şu anda bizim yaratmak. aramızda öyle bir sorun açıkçası yok yani platformun pek çok bileşeni var şu anda hı hı hı. zaten hani onu tartışmıyoruz bile en son aldığımız karar o yani uluslararası insan hakları standartlarına ve çağdaş nefis suçları mevzuatına uygun davranıyoruz ve aynen hı hı. aynı şekilde vicdan Canen de uygun davranıyoruz ve bunu tartışma noktası bile olarak görmeyeceğiz. Ama hmm. bu ikiler çerçevesinde de bütün gruplara ve bireylere platform anlamında kapı açık, açık olacak, olacak tabii ki. Ve bu süreçten sonra da aslında meclisten, meclisten net olarak bir yasa ya da yasa olmadı belki bir komisyon ya da bununla ilgili bir çalışma yapmalarını bekliyoruz. Tabii yani bizim şimdi biraz önce bahsetmiştim hukuk, çalışmalar grubu, hukuk çalışmaları grubunda. E, zaten bir taslak hazırlanacak. Hı -hı. Arkadaşlarımız başladılar onunla ilgili e, çalışmaya. E, daha sonra bu taslığı işte CHP'ye, AKP'ye, meclisin komisyonlarına, e, diğer sivil toplum örgütlerine Hı -hı. E, görüş almak anlamında sunacağız tabii ki ve en sonunda meclise sunulacak. Hı -hı. Ve meclisin elinde daha önce İnsan Hakları Araştırmaları Derneği'nin de hazırlamış olduğu bir taslak var zaten. Geçen sene verdiler onu. Biz de bir e, taslak sunmuş e, olacağız. E, tabii yani bu komisyon olur, yasa taslağını Aynen alırlar, değiştirirler o başka bir şey ama bunu bir de aynı anda kamuoyunda bir tartışma halinde yapabilirsek yani bir diyalog halinde yapabilirsek daha doğrusu. Evet. Çünkü nefis suçlarını karşı mücadele etmek sadece cezalandırılarak olacak bir şey değil. Aslında en kötüsü belki de cezalandırarak yapmak yani. durumunda kalmak bunları. Evet. Ee, ama aslında bir bilinç değişikliği, bir artık tavır değişikliği yaratmak gerekir. Evet, evet. O da insanların e, hani çoğulcu toplumu bir arada yaşamayı yani uzlaşamama durumunda bile artık şiddeti herhangi bir şekilde çözüm aracı olarak görmemeyi hani kanıksayabilecekleri bir süreç olur diye umuyoruz platformdayı. o zaman 26 Ocak'tan sonra bu çağrı herkese açılmış aynen, olacak. Aynen aynen. Şu, şu anda bütün sivil toplum örgütlerine açık bu arada yani evet, evet, şu anda kurum bu. imzaları topluyoruz daha çok. Evet nereden ulaşabiliyoruz onu ee, da söyleyelim. İnternet sitemiz var e, www.nefretme.com ...net isminde bir e, internet sitemiz var. Facebook ve Twitter gruplarımız var. Evet. E, bunun dışında... ...imza sitemizde şu anda hazırlık aşamasında... ...sadece imza atabileceğimiz... ...yani o çevrimiçi imza atabileceğimiz... ...başka bir e, sitemiz olacak. E, yani platformdan bahsetmek gerekirse... ...içinde engelli örgütlerinin olduğu... ...LGBT örgütlerinin olduğu... ...işte sosyal değişim gibi... E, ...daha hani... E, ...sadece nefis suçu, belirli kategoride çalışan evet. örgütlerin olduğu... ...veya İnsan Hakları Derneği gibi derneklerde var. Bu Bütün bunların koordinasyonu içinde... ...biz mümkün olan en olumlu e, baskı mekanizmasını oluşturacak şekilde... Evet. ...lobi etkinliklerini son derece çeşitlendireceğiz. Yani. Peki son sorum olsun. Milletvekillerinin e, tepkisi nasıl ve nasıl şeyler bekliyorsunuz? E, e, vallahi şimdi CHP'den zaten şu anda üç tane milletvekili direkt e, desteğini söylediler. Melda Onur, e, Aykan Ardemir... E, ve üçüncüsünü atlayamıyorum ama Hüseyin Aygün. Hüseyin Aygün'den daha kesin yanıt gelmiyordu ama neyse. Ee, onu onu da e, söylerim size. Bir de BDP milletvekili Sebahat Tuncer var. <gülüyor> ee, ama ben bunu bu sayının çok daha hızlı artacağını düşünüyorum. Evet. Ama cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği konusunda AKP ile nasıl bir şey yaşayacağımızı e, göreceğiz yani birlikte. Ben hani ille olumsuz olur diye bir şey söylemiyorum evet. ama olumlu olması için de elimizden geleni evet. yapmamız gerekecek. İkna gözüküyor. etmek biraz zorlu bir süreç olabilir yani ama. İkna olunacak bir şey de değil aslında. Bu sadece kabul edilecek veya edilmeyecek bir şey yani. Yani aslında evet. karşımızdaki tarafı ikna etmek üzerine işliyor ya her şey. Evet yüzdan evet, evet. Evet, Balık Gözü'nün de sonuna geldik yine hızlı bir program oldu. Ben nasıl anla, nasıl geçtiğini anlamadım pek. Ben zamanın anladım. çok teşekkür ederim Murat. Evet. Geldiğin için. E, haftaya görüşmek üzere. Evet. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.